Günaydın. Harika bir hafta geçirmeniz dileğiyle bu sabah programımızda yine heyecan verici kampanyalarla sizlerleyiz. Önce mağdur olan öğretmenlerin kampanyası var. Daha sonra da Türkiye'den ve dünyadan kadın haklarına dair 3 kampanya var. Okula giderken kadınların nasıl cumhuriyetle beraber erkeklerle eşit haklara kavuştuğu bize anlatılmıştı. Bu kadın erkek beraber eğitim aldığımız ortamda mutluluk veren bir söylemdi. Ancak daha sonra üniversitede ve iş yaşamında gördük ki olay bu kadar da basit değil. Hala kadınlar erkeklerle aynı fırsat eşitliğine sahip değiller ve toplum kadını değişik yollarla baskılamaya devam ediyor. Biz Uşak'tan sorumluluk alan bir kadının hikayesiyle programımıza devam edelim. Uşak'tan Sezen Sivri tarafından Change.org üzerinden başlatılan kampanya, Almanca öğretmenlerinin sesini duyurmaya yönelik ve muhatabı ise Milli Eğitim Bakanlığı. 2012 yılı Eylül ayında yapılan öğretmen atamlamalarında 40 bin kişilik, Öğretmen arasından yalnızca 3 Almanca öğretmeni kadro bulabilmiş. Kampanya, açıktaki Almanca öğretmen sayısının resmi kayıtlarda 3000'in üzerinde göründüğünü ve aslında bu rakamın 8400 olduğunu söylüyor Sezen. Araştırmaları sonucunda bu düşük atama sayısının sebebinin Eğitim Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na açılan dava sonucunda Danıştay'ın Anadolu liselerine ilk atamayı durdurması olduğunu söyleyen Sezen, durumun Almanca öğretmenlerini nasıl etkilediğini ise şöyle anlatıyor. Almanca dersi %98 Anadolu liselerinde zorunlu ikinci yabancı diz olarak okutuluyor. %2 ise sadece fen, öğretmen ve sosyal bilimler liselerinde okutuluyor. İlk atama yani Anadolu liseleri durdurulunca bizim atanabileceğimiz okul türü kalmadı. Talebimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik çıkararak bu haksızlığa engel olması ve ihtiyaçlar oranında atama yapmasıydı. Sezen lise çağında üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin ikinci yabancı dile yeterince vakit ayıramadığını stajyer öğretmenlerin gözlemleriyle öğrendiklerini söylüyor. Bu sebeple birinci yabancı dil gibi ikinci yabancı dilin de ortaokul döneminde başlatılmasını talep ediyor. Böylece daha hevesli enerjik bir ortamda ders verebiliriz. Yeteneği daha erken keşfedebileceğimiz dönemde öğrencilerimizde eğitim öğretim yapabiliriz. ''Almanca branşına gereken önemin verilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz.'' diyerek yetkililere sesleniyor Sezen. Kampanyada neden Almanca başlığı altında, Almanca'nın niçin önemli olduğu da açıklanıyor. Bunlar arasında Almanca'nın Avrupa'da 180 milyon konuşan sayısıyla en çok konuşulan ana dil olması, Almanya ve Türkiye arasındaki gelişmiş ticari ilişkiler yüksek öğrenim için Almanya'nın cazip bir ülke oluşu ve çok dilliliğin kültürel gelişim açısından faydası gibi sebepler yer alıyor.'' Kampanyayla ile ilgili bilgi almak isterseniz change.org taksim Almanca öğretmenleri adresine girerek inceleyebilirsiniz. Çisil Tolga tarafından da Türksele yönelik başlatılan kampanyanın talebi Türksel yolda takip uygulamasının kaldırılması. Kampanyada hizmetin bireylerin en temel haklarını ihlal ettiğini söyleyen Çisil, Türksel'in başlattığı yolda takip servisi kişinin nerede olduğunun operatör kanalıyla öğrenilmesine yarayan bir servis. Bu servis güya takip edilmek istenen kişinin rızasını alarak yerine talep eden kullanıcıya bildiriyor. Bu takip sistemi cinsiyetsiz bir kişi öne sürüyor fakat biz biliyoruz ki hali hazırda en çok takip edilenler babaları, abileri, sevgilileri, kocaları, eski kocaları tarafından baskı altında tutulan kadınlar. Bu servis yeni bir takip mekanizması sunarak erkeğin kadını baskı altında tutup denetlemesine davetiye çıkarıyor diyerek servisle ilgili kaygılarını ve talebini dile getiriyor. Rızanın ne gibi koşullara bağlı olduğu onay cevap vermeme durumunda nelere yol açabileceği düşünülmeden kullanıma sunulmuş bu servisin vakit kaybedilmeden kaldırılmasını talep ediyoruz. Takip servisi öncelikle hak ihlalidir ve sonuçları en çok da kadınları etkileyecektir. Erkeklerin kadınlar üzerinde baskı ve şiddetinin önemli araçlarından biri takiptir ve erkeğin kadın üzerindeki iktidarı düşünüldüğünde takip isteğine kadın istemezse onay vermez demek boş bir söylemdir. Kadınların bu talep karşısında ne demek ne yapmak zorunda bırakılacaklarını Türksel görmezden gelmiş. Sadece erkeğin kadını değil, İşverenin çalışanını ve benzeri denetlemesinde kolaylaştıran bu servisin doğurabileceği her türlü hak ve özgürlük ihlalinin vebali toplumdaki eşitsiz ilişkileri fırsat bilerek ticari kazancı bireyin hak ve özgürlükleri üstünde tutan Türk Selin'dir. Yolda takip derhal kaldırılmalıdır diyen ÇİSİL'in başlattığı kampanya Change.org Taksim Yolda Takip adresinde bulunabilir. Change.org üzerinde aynı anda 5 ülkede birden başlatılan ve silahlı saldırıya uğrayan Pakistanlı Malala Yusuf Nobel Barış Ödülü verilmesini talep eden kampanyanın geçtiğimiz günlerde bahsetmiştik sizlere. Kadınların eğitim özgürlüğüne yönelik kampanyanın Kanada ayağı başarıya ulaştı. Toplamda 5 ülkeden 160 binin üzerinde imza alan kampanyanın ilk başlatıldığı ülkede Kanada'ydı. Geçtiğimiz günlerde halkın tepkisine kayıtsız kalamayan Başbakan Malala'ya Nobel Ödülü verilmesi talebini ileteceklerini açıklamış. Bunu kampanyanın ilk başarısı olarak gören kampanya başlatıcısı Tarık Fatih, bu olayın ardından diğer parti liderlerinin de kampanyaya destek olduğunu ve Malala'yı Nobele aday gösterdiklerini söylüyor. Tarık kısa bir süre önce kampanyasını change.org Kanada'da kampanyayı başlatıp Malala'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini talep ettiğimde imzalayanların neredeyse yarısının dünyanın başka yerinden insanlar olduğunu gördüm. Şimdi ise Birçok ülkede aynı kampanya eş zamanlı yürütülüyor ve kendi politik liderlerinden Malala'ya Nobel ödülü verilmesini talep ediyor diyerek açıklamıştı. Nitekim başka ülkelerden de yavaş yavaş bu kampanyaya destek veren politikacılar oluşmaya başladı. Kadın haklarına dair bir başka kampanya da Brezilya'dan. Brezilya'da kadın giyim mağazası Marisa'ya yönelik Palmas Tokantins tarafından başlatılan kampanya her bedende kadının değer verildiği bir reklam filmi talep ediyor. Kampanya görseli yerine genç ve ince vücut hatları olan bir kadının yer aldığı reklam filmini koyan Palmas, bu reklam kadınlara ve özellikle de kilo vermek için her yola başvurarak anoreksiyle mücadele eden genç kızlara tehlikeli bir mesaj veriyor. Reklam aylarca yemeden ve içmeden, keyif almaktansa gelecek yaza istediği kıyafeti seçebilmenin daha önemli olduğunu vurguluyor. Ben yıllarca acı çektim ve pek çok güzel kadının, Medya ve piyasalar tarafından yaratılan güzellik imajına ulaşmak uğruna kendine neler çektirdiğini gördüm. Bunca yıldan sonra bir insanın kendini olduğu gibi kabul etmesi ve sağlıklı olmanın değerini bilmesinin ne kadar mutluluk verici olduğunu gördüm. Sağlıklı beslenmenin faydalı bir şey olduğunu gençlere anlatabilmek çok önemli diyerek kendi hikayesinde paylaşıyor. Bu sebeple Marisa markasından olumlu mesajlar içeren ve özgüven aşılayan reklamlar yayınlamasını ve her kadının kendi beden ölçüsüyle mutlu olabileceğini görmesini istiyor. Marisa markasını ikna etmemiz için çok imza toplamamız gerek. Lütfen kampanyamı imzalayıp paylaşın ve hep beraber her yaştan, her kilodan, her ırktan Brezilya kadınların coşkusunu kutlayalım diyerek sözlerini tamamlıyor Palmas. Umut ederiz, bu kampanyasında başarılı olur. Bütün kadınların özgür ve özgüvenli olduğu bir dünya dileğiyle esenlikler.